Merhabalar ben Kerem Doğan Ben Didem Gürzap Bir Kamusla Güreş programımıza devam ediyoruz Daha başladık Yani başladık <gülüyor> <gülüyor> e, 94.9 Açık Radyo'dayız ...her zamanki gibi işte aynı adlı programımızla aynı adlı... ...Kamusla Güreş, e, Instagram adresimiz, Twitter adresimiz... ...hatta Gmail adresimiz de mevcut değil mi Didemciğim? Mevcut efendim. Twitter adresimizden de programımızda bahsettiğimiz... ...çeşitli konuların küçük başlıkları, görselleri... ...hatta geçmişe dönük e, hem programlarımıza... ...hem de bunların hepsine ulaşabilirler. Destekçimiz var, teşekkür Destekçimiz ederim. Destekçimiz Sevilay Özbay'a çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olsun, var olsun. Efendim, e, biz bu e, yayın döneminde e, hem mevsimsel hem de böyle yerle ve doğayla ilgili bir başlık seçtik. Az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik. gittik. Diyerekten. Başlıkla ovalardan, kırlardan, çayırlardan, çimenlerden başladık. Ve sonra bu mekanların bize anımsattığı e, leyleyi, evet, kelebeği, kelebeği, yeşili e, ele aldık. Ele aldık. E, Az geldi ama. Evet devam yani, edeceğiz ama kanalı, çok ne yapalım? <gülüyor> <gülüyor> paralel. Özellikle evet yeşil e, çok böyle yayıldı. Yayılmaya devam ediyor. Çünkü biz yeşilden bu sefer e, ağaca, ormana, koruya, cangıla doğru evet, saptık. Evet oraya doğru bir neler da... var bakacağız evet. Evet böyle gideceğiz efendim. Bir giriş programı olarak değil mi bakacağız? Evet. E... Tam olarak dediğin gibi orman, jungle ağaç, koru gibi kelimelerle başlayalım bize neler çağrıştırıyor bir bakalım neler geliyor aklına Didem'ciğim ya, yağmur geliyor bir kere yani ağaç <gülüyor> yağmur ve orman, ormanları var <gülüyor> yağmur ormanları da var ve yağmur ormanı olmayan ormanlar da e, bulutları çağrıştırıyor. için azalsa da sataşarak değil mi evet, <gülüyor> malum her, insanoğlu <gülüyor> gitgide evet. ye yeşilimizi katlederek o evrenimizin yeşilini katlederek ilerliyoruz <gülüyor> evet yani hele bazı ülkeler bizde Başta olmak üzere yani yerine dikiyoruz falan deniyor ama çok ciddi bir kayıp var. iklimi de değiştiren bir kayıp bu. Böylece yağmur beraberinde suyu çağrıştırıyor tabii. Tabii nehirleri değil mi? Tabii bu jungle denince aklıma daha çok hani böyle tropikal bölgeler geliyor işte Amazon havzası Aslında jungle'ın kökenleri biraz Hint e, ...coğrafyası ile ilintili... ...hatta Farsçı'dan geliyor onu açıklayacağız... İyiymiş, evet e, ...daha çok böyle okyanus bölgeleri... ...tropikal bölgeler geliyor aklıma... ...bir de benim aklıma Tarzan geliyor... ...Tarzan... Evet. <gülüyor> <gülüyor> ...sever miydin Tarzan'ı... Ee, ...yani ha hayır... ...öyle nötr yani... <gülüyor> nötr, ...çok evet. bir duygu besleniyorum... ...bir de Manisa Tarzan'ı vardı... Tabii evet. ormanda yaşayan değil mi... ...evet... Ee... Sonra korkulu ve gizemli şeyleri de e, çağrıştırıyor. Özellikle e, filmlerde ve edebiyatta böyle karanlık işlerin döndüğü, gizemli yaratıkların bulunduğu ya da insanların hmm. yapayalnız... Orman cinleri falan. Orman cinleri e, veyahut da işte böyle orada yalnız kalıp başına iş gelen... E, bir dönem Amerikan filmlerinde çok yaygındı bu işte bir gençlik grubu toplanıyorlar işte bir yere bir kampa gidiyorlar falan Aa, mutlaka evet. başlarına kötü şeyler geliyor. <gülüyor> Şimdi tipik. o aklıma geldi. Evet. Blair Cadısı diye bir film vardı. Evet ama ee, onunla mı iletireyim kült... tam hatırlayamadım. Gene böyle orman gibi bir yere de girip sürekli böyle küçük kamerayla ile Her kamerası o, çekmişlerdi hatta evet. o anlamda da çok ilginçti. E başka ne gel? işte aklıma işte bu kereste ahşap gibi kelimeler geliyor tahta işte ağaç ağacını satan dal budak evet, kök, ağaç ürünleri, evet, kökler geliyor parçaları. bir de bu ağaçla birlikte sanki ağacın bütünlüğü bozulunca ortaya çıkan işte parçalar bu dilde özellikle bizim dilimizde ...genelde hani kaba bir lisan oluşturmuş değil mi? Evet hakaret onu, onu, Evet hakaret unsuru. Onu gözlemledim. Odun. İşte odun, kütük, işte sap, işte kereste müdürü, evet. tahta kafa gibi ee, bunlar var. Bir Doğru. de işte orman bakanlığı var, orman köylüleri, orman bekçisi var, Öyle, korucular var. Korucu var, var, koru, var evet. direkt korudant üretilmiş. Evet bazı tabelalar var tabi geçerken özellikle Hani şehrin dışına çıktığımız zaman orman bölgelerine yaklaştığım zaman işte dikkat işte, yapmayınızkaracı çıkabilir, çıkabilir <gülüyor> gibi Doğru. Keşke bir çıksa tabi görsek <gülüyor> hiç denk gelmedim ben Geldin mi gelmedim Ben de denk düşmedim Evet, yani şey tabelalara çok denk geldim de evet. ceylengeyi karaca görmedim. Tabii bu ile ilgili olarak birçok alet de geliyor aklıma. İşte bu balta, nacak gibi, işte hızar gibi. Evet özellikle yani ağaçların ilgili. eskilerinin e, malzemeleri de en azından tutacak yerinin de ağaçtan yapılması ayrıca düşündürücü yani. Hı -hı. Değil mi? E, keza yok etmenin tabii bir de yangın yolu var. Evet, Kazayen yıldırımla falan olmuyorsa eğer yani. Artık rutine bağladı değil mi? Tarla. Rutin, rutin oldu yani özellikle işte Yunanlı, Yunan, Yunanistan'da bizim Ege'de, Akdeniz'de her yaz evet. sık sık maalesef orman yangınlarıyla karşılaşıyoruz. Evet yani ağaç deyince yangın diye bir kelime de direkt geliyor evet. aklımıza ve su da geliyordu ikizit kavram aslında suya bağlı olarak erozyon da geliyor evet aslında yangın deyince aklıma geldi yeterli de değil yani söndürme çabaları çok yeterli de olmuyor çünkü hani o böyle hızla yayıldığı için helik helikopterle vesaire hani söndürmeye çalışıyorlar ama günlerce sürebiliyor o evet da hani mi? doğanın katline daha da hızlandırıyor diyebiliriz. evet ya yani oradaki hayvanları falan e tabi yani özellikle. sadece ağaç anlamında düşünüyoruz belki ama Orman içerisinde bir türlü bir hayvanlar, böcekler bulunuyor onların da hani katline vesile oluyoruz diyelim oluyoruz ee, Evet ya başka biraz... şey biraz daha e, hani mecazi anlamlara kayınca Hatta e, aslında bu yaprak gövde kök e, kelimeleri de çok mecazla kullanılan e, şeyler Tabii. E, karşımıza da çıkacak e, bol bol özellikle kök <gülüyor> e, Bir de aile ve böyle hayat ağacı hemen ağaçla evet. özdeşleşen şeyler Evet. Yaşam ağacı var. bayağı bir kültürde de hani karşımıza çıkıyor özellikle dinsel. Evet batı e, doğu. E, evet <gülüyor> çok yaygın. Onlara bakacağız ufak ufak. Biyolojine, biyolojisinden bahsedelim istersen biraz. Evet ağaçları şekillerine göre e, sınıflamışlardı şimdi bizim e, sık sık yararlandığımız e, bir kaynak vardı e, Julia Rothman'ın doğanın anatomisi e, Ottu yayınlarının e, bastığı. Evet görselleri de zengin hayli kitabın orada Çok... ağaç şekillerinden bahsetmiş mesela piramit şekli ağaçlar var. İşte konik şeklinde, geniş, e, vazo şeklinde ağaçlar var, salkınlı ağaçlar var. Sütun şeklinde var. Evet, düzensiz, yuvarlak, işte açık şekilde e, ağaçlar var. Bunları Twitter'da Hı -hı. yayınlayacağız. Evet, evet, görselleri çok zengin. E, paylaştık da geçen programlarda. İşte yaprak döken bir ağacın anatomisi var. Orada da yine parçalardan bahsediyoruz. İşte tepe, gövde, kol, filizler, işte bahsettiğin kök, kazık kök. En dibe inen daha uzun aşağı inene kazık kök deniyormuş, evet. dalada kol deniyor aynı zamanda gibi. Hı hı. Zaten bu Cullerotmanın e, kitabı e, geziyorlar. Daha çok Amerikan coğrafyasındaki bazı e, ağaç, bitki ve hayvanlar ağırlıklı gidiyor çünkü orada belli bir bölgede geziyorlar ve e, gördükleri e, hayvanların, bitkilerin, yaprakların hep Resmini çiziyorlar yani hmm. neredeyse bir çizim kitabı. Evet o anlamda çok zengin o anlamda da paylaşmak istiyoruz. Evet bende de gövdenin anatomisi var aynı kitapta. Yani gövde malum dışta bir dış kabuk var. Hmm. O dış kabuk aktif olmayan hücreleri koruyan bir tabaka aslında koruyucu bir tabaka. Hemen onun içinde iç kabuk var. O iç kabukta yapraklarda meydana e, getirilen besine e, ve depo hücrelerini taşıyor. Hmm. E, daha sonra yani bu iç kabuktan hemen sonra kambiyum denilen bir bölge var. E, hücrelerin hızla çoğaldığı e, ağacın, odunun ya da kabuğu oluşturan etkin bir şekilde büyüyen bir tabaka bu kambiyum bölgesi. Hmm. Büyümeyi sağlayan diyelim. E, onun içinde hani böyle Çizgi çizgi yuvarlak yuvarlak evet, evet. içeri doğru gider ya. Yaşın anı tahmin eder Evet. O ha. Ona da dendrokronoloji deniyordu sanırım. Biraz sonra geleceğiz oraya. En ortadaki merkeze yakın kısım değil, onun dışındaki kısım kabuk altı tabakası olarak geçiyor. Kökten besin ve suyu taşıyor. Hmm. Ee, ve bu içerik e, hareketine göre geçen zamana alan yağmura işte yaz ya da kış oluşuna göre yer e, değiştiriyor. Hmm. Çünkü gittikçe genişleyerek büyüyor ağaç. <gülüyor> en en dipteki halkalara da öz odun deniyor. Onlar Öyle aktif olur. evet öz odun. Ee, <gülüyor> şey yani hakaret şeydi ya birden <gülüyor> her şeyin başına bir... geldi. <gülüyor> öz konuya <gülüyor> ya. Ama öz odun da denmez herhalde. Öz odunmuş sen kardeşim öz <gülüyor> odun. <olur. gülüyor> <gülüyor> Hakiki <gülüyor> e, aktif olmayan e, hücrelerden e, oluşuyormuş bu. Ben buna şaşırdım mesela. Ben sanki en ortadaki çok daha böyle aktif filizmiş gibi düşünüyordum ama öyle değilmiş. Aktif olmayan hücrelerden oluşuyormuş. Ağacın merkezinde yapısal bir destek sağlıyormuş. Daha çok durmayla ilgili bir destek hmm. yani söz konusu. Demin bahsettiğim e, dendrokronoloji de e, ağacın içindeki o halkalardan e, ağacın yaşını e, belirleme ...bilimi diyebiliriz... ...zaten dendron... E, ...kökünü de... E, ...araştıracağız... ...onun üzerinde de duracağız... ...ondan türetilmiş de birçok kelime var... ...şöyle yapılmış açıklama... ...yeni filiz ağacın kambiyum tabakasının... ...kesidindeki halkalarda görülür... E, ...genellikle bir halka... ...geçen bir yılı gösterir... ...en net halkalar... E, ...belirgin yaz ve kış mevsimlerinin... ...yaşandığı ılıman bölgelerde yetişen... ...ağaçlarda görülür demiş... Hmm. Uzun ve e, yağışlı bir büyüme mevsiminde daha geniş halka oluyormuş. Kuraklık olan mevsimde halkalar daha dar ve ince oluyormuş. Anladım. Daha az büyüyor çünkü. Hı -hı. E, gene görselini Twitter'dan e, yayınlayacağız. E, bir de şey var, travma e, denilen bir bölge var. Mesela orman yangını falan geçirilmişse yakın bölgede... ...orada da böyle siyahlaşmış, gerçekten travmalı bir bölge hmm, var. İlgini yara, çekti. Yara gibi. Evet. Ilgimi çekti o da. Aynı kitapta yaprak tanımları var. Orada hani şekil kenar ve damar düzeni olarak hani ayrıştırmış. Bunları da paylaşırız. İşte kenarda deyince aklımız işte e, yani görsellerinde tırtıklı işte parçalı çentikli gibi kenarlar var. Şekil olarak da çizgisel var, spatula gibi olan var. İşte böbrek şeklinde yapraklar var. E, damar Elipse, evet, oval. evet evet Bir sürü. E, damar düzeni olarak da el biçiminde işte paralel tüysü A gibi. E, yaprak tanımları var e, Kitap Hayli Zengin e, Paylaşacağız, ta, paylaşacağız evet. Tavsiye edelim bir de şarkı arası verelim Taylor'dan Vay gelecek. geldi mi evet. ya It's a jungle out there Evet Bonnie Taylor 80'ler. Evet gayet de güzel bir şarkı. Severdim, Bayağı Hala me sev sevmiyormuş. Eee Seviyorum ama hani artık boş zamanlarımda Bonnie Taylor'ı dinlemediğimi fark ettim bu şarkıyı seçerken ama severim yani böyle ses, kadın tamam, sesi. Tamam çalın benim. İste <gülüyor> evet, Jungle Out der. Bu Jungle'ın bu kullanımını da az sonra etimolojide söyleyeceğiz. Bitirelim. <gülüyor> Bari Doğan'ın tabisini. Bu az sonra neydi kullanım? Ha Bir dönem tabii özel televizyonlarda sık sık. Hani Devam edecek. Evet, az, sonra. az sonra. Geliyor. Evet gazı veriyorlar beklesin seyirci <gülüyor> şeklinde. Yani bazen de pek hani <gülüyor> hoş şeyler olmayacak tabi yani beklenti tam olarak karşılanmıyordu çoğu zaman hatta evet. <gülüyor> tam, tam, tam. sevgili dinleyiciler 94.9 Açık Radyo'da kamuslu güreş, ağaç, orman, koru, jungle sözcükleriyle devam ediyor evet efendim e, kitap bazı ağaç türlerinden bahsetmiş e, hani enler başlığı altında hmm. alabiliriz e, bir dev sekoya ağacından bahsediliyor e, sekoyalar evet. ağaçlar arasında gövdesi en geliş olan geniş olanlarmış Hı -hı. yetişkin bir ağacın 11 bin Yılda da 400 bine kadar tohum üretebildiği bilgisi var. Of, of. Bu sanırım yine tropikal bölgelerdedir. Değil mi ee, o kadar geniş olduğuna göre? Bu ama... bu ama Amerika, hoş kıta tabii bir Amerika ama Kuzey Amerika'da gezerek yaptıkları bir şey. Öyle mi? Ee, hmm. Bütün dünyadakiler içinde de o kadar doğru mu emin değilim aslında. Çünkü kitap genelde Amerika ağırlıklı gidiyor. Hmm. Ee, başka, hmm. bir başka bir Başka sekoya... enlerde ne var? Ee, sende bir sahil sekoyası da vardı galiba ama tabii en uzun. Tabii bu da uzun. ilginç en uzun. Bu, bu ağaç türünün uzunluğu aşağı yukarı 115 metreye varıyor. vay vay. vay. Ee, yaşayan en uzun ağaçlar bu türdenmiş. Bu da çok 115 metre. Çok evet hayal bile edemedim şimdi. Evet. Kaç katlı bir bina gibi oluyor acaba? Efendim şöyle düşünsek dörde metre olsa. <gülüyor> <gülüyor> 35-40 kat gibi. Vay. Düşünebiliriz evet. Evet bir de eee Bristlecon çamı diye bir çam var. Pinus aristata Latince adı da. Pinus çam demek zaten. Evet, latince, pinus evet. çam evet. E, bu çam bilinen diğer bütün organizmalardan daha uzun yaşıyormuş. 5000 yaşına kadar yaşayanından bahsediliyor. Bir de zeytin çok uzun yaşayan evet, bir ağaç. Evet, zeytin uzun 5000 yaş. Beş Maşallah bin. diyelim. E, biraz kökenlerine gidelim kelimelerin Etimoloji. etimolojisine bakalım. Sen de Eyiboğlu olacak. Evet, İsmet Zeyiboğlu Türk dilinin etimolojik sözlüğü. Efendim ağaçla başlıyorum. E, Türkçe ee, sözcüğün kökü Hı -hı. Ağmaktan geliyor Hı -hı. Ağmak yükselmek anlamına geliyor Oradan aç eç eki alarak Ağaç olmuş yani yerden Yükselen yukarıya doğru çıkan Anlamına geliyor Hı -hı. Ee, Hatta sanskritçede de Gacca, ağacca Gibi kelimeler var Hı -hı. Ee, Uygurcada Yigaç hep birbirine benziyor bunlar. Hı hı. E, batı dillerindekiler e, daha çok Latince'den e, türemiş gibiler. Latince'de arbor, e, ağacın karşılığı. E, Fransca'da e, arb, İspanyolca'da arbol, İtalyanca'da albero gibi gidiyor. E, sonra değişiyor. Almanca Baum, ağaç. İngilizce tree. Hı hı. E, Arapça'da şecer, hani bizim bildiğimiz şecer'e. Ha, evet. evet hayat şey ha, evet, Aile ağacı, aile ağacı e, evet. Oradan geliyor evet. bilmiyordum Farsça'da da diracht, diracht. Evet e, Grekçesi dendron bu bizim Dendro kronoloji demiştik e, Dendron'dan ve Arbor'dan türeyen e, başka sözcükler de var Hatta yeri gelmişken Acaba söylesem Buyuruz mi? Buyuruz efendim ne demek? Efendim <gülüyor> Zekites'in e, Acayip sözlüğü var elimizde Hay e, kitaptan çıkmış Neden iki ye acaba? Ay, iki yeyle bu ay sevgili dinleyiciler. Haylife'te e, bir bisküvi vardı. Onun alakası o başka yok. başka <gülüyor> Acıktı galiba. Yok. <gülüyor> <gülüyor> evet, ama ben programdan önce Feryal'den bisküvi aldım, yedim ve o yüzden aklıma haylar gelmedi. Teşekkür ediyorum. Bu arada Ömer var e, kayıtta. Teşekkür ediyoruz teşekkür yani. E, feryal yok. <gülüyor> <gülüyor> efendim, şimdi acayip sözlükte bir Arbor'dan türemiş bir sözcük var. Bu çok ilgimi çekti. Arbor filozofya diye bir sözcük. Latince tabii. Zaten arbor kökü öyleydi. Felsefe ağacı anlamına geliyor. Eski dönemlerde bilinen yedi gezegenle bütünleştirilmiş yaygın bir simyasal simge olup... ...bu gezegenler dönemin yaygın bilinen yedi metali yani altın, gümüş, demir, civa, bakır, kalay, kurşun ile özdeşleştiriliyor. Yani... E, yedi gezegen var, o zaman yedisi biliniyor. Bu da işte bu hani bilginin değişebilirliği olayına bir adım sattı. E, olay nedir? Çok ilginç ve bu metallerin felsefe ağacı üzerinde büyüdüğünden söz ediliyor. Hmm. Simyada böyle enteresan şeyler var ya. Baya ilginçmiş. Evet değil mi? Bir de Arbor Vitae var, hayat ağacının latince karşılığı. Keza dendronla ilgili de şöyle bir kelime var. E, dendrokronoloji demin öğrendiğimiz şey bir bilgi, bir bilim bu aslında. Yunanca dendrondu ağaç. Kronos zaman, Logos da e, bilim de. anlamına geldiği için işte doğadaki dönemsel olaylardan yola çıkarak ağacın e, halkalarından yaşını anlama hikayesi hmm. demiştik. Ben e, ismesi Keybol'unu bitirip sana paslayayım. Olur canım. Efendim, e, koru var. Gene eski Türkçeden geliyor. Korgı ve koru sözcükleri <gülüyor> var. Yasak bölge, Kağan'ın sarayı anlamına geliyormuş aslında. <gülüyor> e, oradan koru, korunan bölge gibi bir anlam evet. söz konusu. Hani koruluk korucu hep bu kökten gelerek bir şekilde e, farklı bir noktaya gitmiş. Orman da Türkçe, or... E, ...yer, oturulan yer demek... ...durulan yer demek... Hı hı. E, ...man da bu ne gelen... ...manmen eki gibi aslında... ...geliyor... ...ancak tabii oturulan yerden nasıl ağaçların... ...olduğu yere gittiğiyle ilgili... ...İsmet Seki Eyüboğlu daha çok fikir üretmiş... ...yani ağaç bulunan yer... E, ...anlamına gelmiş aslında... E, bu orla ilgili diğer şeyler düşündürebilir. Yani ordu sözcüğü mesela bu oradan geliyor. Başkanın hmm. başbuğun oturduğu, başında bulunduğu hmm. işte yer. İşte ornak taht demekmiş. Orun yer demek. Hmm. Ama sonunda ağaçların bulunduğu yer anlamına gitmiş. Hmm. Bende hikaye... Nişanyadılı benzer şeyler var. Ağaçta eski Türkçe yigaç sözcüğünden evrilmiştir diyor. Koruda da benzer işte koru korunmuş yer sözcüğünden evrilmiştir diyor. Jungle var ayrıca sözcük İngilizce jungle tropik orman sözcüğünden alıntıdır ama bu sözcük de Sanskritçe e, jangala yani bu da çöl e, yaban ekime elverişli olmayan arazi sözcüğünden alıntıymış. Hı hı, jangala. Evet jangala'dan geliyor. Ee, cengel bir de cengel farsçası mıydı? E, Evet, cengelde farçası ama iki işte köken olarak dediğim gibi jungle Sankt Riche'de e, cangala'dan geliyor. Hmm. Böylelikle programımızı sonlandıralım, haftaya devam edeceğiz. Ay ne kadar hep anlam anlam gittik, evet. E, devam. Yapacak bir şey yok. Ağaç çok zengin sevgili dinleyiciler, devam ha, edeceğiz. Haftaya görüşmek üzere diyelim. hoşça Hoşçakalın. Hoşça